muhiddin Arabi İslam tasavvufunun önemli isimlerinden biri olan muhiddin Arabi 7 Ağustos 1165 tarihinde Ramazan ayında İspanya'nın Mürsiye şehrinde dünyaya geldi Dindar bir kişi olan babası Ali bin Muhammed Hem hükümdarın hem de ünlü filozof İbn-i Rüşd'ün dostuydu. Annesi ise ilim ehli hanımların bile manevi derecesine eminlendikleri dindar bir kimseydi. Dindar bir kişi olan amcası Abdullah bin Muhammed, 80 yaşından sonra tasavvuf yoruna girmişti. Amcasının oğlu Ali bin Abdullah, Tunus'un sufilerindendi. i̇bn Arabi'nin dayılarından Yahya bin Yağan Tlem San idi. Ebu Abdullah et Tunusi isimli şeyhin tesiriyle hükümdarlığı bırakmış... Hayatının son dönemlerinde dünyadan ele tek çekmiş, kendini ibadete vermişti. dahi ise bu Müslim Havlani o dönemin abitlerindendi. Görülüyor ki i̇bn Arabi toplumda önemli bir yeri bulunan, itibarlığı tanınmış, aynı zamanda dindar, özellikle züht ve tasavvufa yakın ve yatkın bir aileden gelmektedir. Onun zamanında Endülüs'te tarikatlar bulunmadığından oradaki bir kişi ancak i̇bn Arabi ve ailesi kadar tasavvufa yakın hatta onun içinde olabilirdi. Tarikata mensup olmaması i̇bn Arabi'nin tasavvufi hayatı yaşayarak tanımasına engel olmamıştı. Tersine bu durum onun görüş ufkunun geniş olmasına da yardımcı olmuştu. 711 senesinde Müslümanlar tarafından fethedilen Endülüs, esas itibariyle Kuzeybatı Afrika'da kurulmakla beraber, Endülüs'ü de egemenlikleri altına alan murabıtların sonra muvahhidlerin etkisi altına girdi. Murabıtlar tasavvufa dayanarak bir çeşit tarikat devleti kurmuşlardı. İslam anlayışlarının batıl ve hurafelere dayandığını ileri sürüp onları ortadan kaldıran muvahhidlerin, İslam anlayışı da Gazali'nin din ve tevhid anlayışına dayanıyordu. Bu döneminde zaman zaman ilme ve fikre değer veren, bilginleri ve düşünürleri koruyan değerli hükümdarlar iş başına geliyordu. i̇bn Arabi 8 yaşına kadar doğduğu yer olan Mürsiye'de yaşadı. İlk eğitimini ve dini bilgileri burada ailesinin gözetiminde almaya başladı. 8 yaşına giren i̇bn Arabi ailesiyle birlikte Mürsiyeden ayrılarak Endülüs'ün diğer bir şehri olan Sevilla'ya geldi. Burada tahsiline devam eden i̇bn Arabi İbnül Erisi isminde bir tacirin oğluyla tanıştı. Tasavvufi hayatta ilgilenen bu gençle arkadaş oldu. Delikanlılık çağına geldiği zaman babasıyla Kurtuba'ya giderek babasının dostu olan İbn-i ile tanıştırdı. Onun sorduğu felsefi sorulara tasavvufi cevaplar verdi. Yine bu yıllarda Salih Adevi'nin öğrencilerinden Ebu Ali Hasan Şekkaz isimli bir şeyhle tanıştı. i̇bn Asad Assad ve Ahmet Hariri isimli Sufi Meşrep iki kardeşle arkadaş oldu. O bu sırada edebiyat ve avcılıkla da meşgul olmuş, daha sonra bu şekilde geçirdiği yılları cahiliye zamanı olarak zikretmiştir. 1185 senesi i̇bn Arabi'nin düzenli ve sürekli bir biçimde tasavvufa girdiği yıl oldu. Daha evvelde mutasavvuflarla dost olan ve onları sohbet meclislerine devam edip tasavvufi hayatı yakından tanıyan i̇bn Arabi'nin 20 yaşındayken sufiyane bir hayat yaşama yönünde tercihini yaptığı görülmektedir. O bu konuda bu sene Allah'ın elbedi Yaratıcı ismi sayesinde keşif yoluyla ilk akıl aklı evvel makamını erdim diyor. İbn Arabi ilk evliliğini Beno Abdun kabilesinden Meryemle yaptı. İbn Arabi'nin ifadesine göre bu hanım manevi tecrübe sahibi, dindar ve faziletli bir ermişti. İbn Arabi'nin babası Ali bin Muhammed 1193 yılında vefat etti. Muhibdin Arabi o günü şöyle anlatır. Babam ölümünden 15 gün önce vefat edeceği günü bana söylemiş, o gün gelince ruhunu teslim etmişti. Öldüğü gün hastalığı ağırlaşan babam kendini toplayıp oturma vaziyetine geldi ve ''Yavrum, göç ve buluşma bugün.'' dedi. ''Bu yolculukla Allah'ın selameti seninle olsun ve buluşman mübarek olsun.'' dedim. Babam buna sevindi ve bana dua etti. Sonra alnında beyaz bir nur belirdi ve bu nur daha sonra bütün vücudunu kapladı. Bu sırada kendisinden izin alıp elini öpüp veda ettikten sonra camiye gittim. Buradayken acı haberi geldi. Eve geldim ve kendisini sağ mı ölüm mü olduğunu kestiremeyecek bir halde buldum. İbn Arabi Mürsiye, İşbiliye ve Kurtuba gibi Endülüs'ün belli başlı şehirlerinde o dönemin tanınmış bilginlerinden ve şeyhlerinden faydalanmış, kendini bir hayli geliştirmişti. Ebu Abdullah Muhammed eş-Şerefi, Yusuf bin Halef el-Kumi, Muhammed bin Musa Sedrani, Biderani, İbn Yeşkur, Ali es-Selavi, Salih el-Ademi Ebu Muhammed Abdülaziz Mehdebi Ebu Ali Eşşekaz bunların en tanınmış olanlarındandır İbni Arabi Endülüs'te bir kasaba olan Moror'da tanıdığı Abdullah bin El Üstad El Morori'den bahsederken tevekkül konusunda onu örnek aldığını ifade eder Bir zahit için züht konusunda dayanacağı bir kutbun bulunması şarttır tevekkül, muhabbet Marifet ve diğer makamlar konusunda da durum böyledir. Allah tevekkülün kutbuna ermemi nasip etti, tevekkülün onun ekseninde döndüğünü gördüm. Muzat, Abdullah bin el-Üstad'tı. Çağında tevekkül kutbuydu. Endülüs'teki şehirlerde yaptığı geziler sayesinde i̇bn Arabi'nin ünü her tarafa yayıldı. Büyük şeyhler tarafından ziyaret edilmeye, ...ve tasavvufi meseleler hakkındaki görüşleri alınmaya başlandı. i̇bn Arabi, 30 yaşına gelmeden, Bicayede ikamet eden... işbiliyeli ünlü mutasavvıf Ebu Medyen'i ziyaret için... ...Endülüs'ten Kuzey Afrika'ya geçmişti. i̇bn Arabi, 1193 senesinde Tunuslu olduğunu söyler. Buradaki bir hatırasını şöyle anlatır. ''Tunus hükümdarına nazım geçerdi. Bunu bilen şehrin ileri gelenlerinden biri beni evine davet etti.'' Yemek getirdi, hediyeler verdi Ve hükümdar nezdinde bir işinin görülmesi için aracı olmamı istedi Bunun üzerine ne yemeğini yedim ne de hediyelerini kabul ettim Derhal evinden ayrıldım Fakat arzusunu da yerine getirdim Ben bunu sırf insanlık gereği olarak yapmıştım Sonradan öğrendim ki yardımcı olduğum kimseden hediye kabul etmem Allah ve Resulünün yasakladığı bir davranıştır Benim öyle davranmam Allah'ın beni koruması ve inayetinin neticesiydi. i̇bn Arabi 1194 senesinde Cebeli Tarık boğazını geçerek muhtemelen ilk defa muvahitlerin saltanat merkezi olan Fas'a geliyor. Buradaki ulema ve meşayihle görüşüyor. Buradayken sihir, tılsım ve ebced hesabı konularında geniş bilgi sahibi olan kişilerden bu hususlar hakkında bilgi alıyor. Bu konuda şu bilgiyi veriyor. Fas'tayken Müslümanlara karşı büyük bir tehlike oluşturan 8. Alfonso'nun ordusuyla savaşmak için muvahhid sultanı Yakup el-Mansur ordusunu İspanya'ya yollamıştı. Burada tanıdığım ve dost olduğum bir Allah dostu bana sultanın ordusu muzaffer olabilecek mi diye sordu. Ben de bu konuda sen ne biliyorsun dedim. O da Fetih Suresinin birinci ayetini yorumlayarak Sultanın zafer kazanacağını söyledi. Gerçekten de Alfonso 1194'te Costa yenilgiye uğramıştı. i̇bn Arabi 1195 senesinde Endülüs'e dönüyor. Etrafını ilim ve tasavvuf meraklıları sarıyor. Bunlarla sohbet ediyor. Sohbet meclislerinde resmi değil, samimi olunması gerektiğini özellikle vurguluyor. hatta el irşad fi harkl edebil muhtat adıyla yazdığı bir eserinde de bu mesele üzerinde duruyor. Fakat İbn Arabi burada çok durmuyor. Ertesi sene tekrar Fas'a gidiyor. Burada bir yandan ders, öbür yandan riyazetle meşgul oluyor. İbn Arabi daha sonra gidip yerleşeceği Doğu İsam aleminde sultanlar ve üst tabaka katında gördüğü ilgiyi Endülüs ve Kuzey Afrika'daki sultanlar ve devlet adamlarının nezdinde bulamadı. İbn Arabi'nin Doğuya seferi. İbn Arabi 1200 senesinde bir kere daha Muvahhidlerin başkenti Merakeş'e geliyor ve dikkat eder sufilerden biri olan Melami Meşrep Ebu'l-Abbas Es-Septi ile görüşüyor. i̇bn Arabi daha sonra Tunus'a gelip burada ikamet etmeye başlıyor ve doğu seyahatini 3 ay geciktiriyor. i̇bn Arabi Tunus'tayken tanınmış mutasavvuf Ebu Muhammed Abdülaziz'in evinde kalıyor. Bu zat kendisinden bir eser yazmasını istiyor. i̇bn Arabi de İnşaud-Devair Vel-Cedavil adlı eserini burada yazmaya başlıyor ve daha sonra tamamlıyor. i̇bn Arabi bu eserinde alemle ilgili görüşlerini geometrik şekillerle açıklıyor. Daire şeklindeki feleklerle insan arasındaki ilişkiyi bu tür dairelerle göstermeye çalışıyor. i̇bn Arabi, 9 ay kaldığı Tunus'tan ayrılarak İskenderiye ve Kahire'ye uğradıktan sonra hac görevini ifa için Mekke'ye geliyor. Gerek Mekke'de ikamet eden, gerekse hac için buraya gelmiş olan alimler ve mutasavvıflar ona büyük ilgi ve saygı gösteriyor. İbrahim makamına nezaret eden Kabe'deki imamlardan Mekun-i Din isimli zatla Onun arasında kuvvetli ve sarsılmaz bir dostluk kuruluyor. i̇bn Arabi uzun yıllar harcadığı emeğin ürünü olan El-Futuhatul Mekkiye isimli ünlü eserini de Mekke'de yazmaya başlamıştı. 589-1202'de yazdığı ve 40 kutsi hadisi konu alan Mişkatül Envar isimli eserini de burada yazdı. Yine aynı sene Taif'te Hilyetü'l Abdal adını verdiği eserini kaleme aldı. İbn Arabi 601 senesinde Hicaz'dan ayrılıp Bağdat'a geliyor. Burada 12 gün kaldıktan sonra Musul'a gitmek üzere yola çıkıyor. Bu dönemde İbn Arabi'nin anlatılan görüşleri etrafındakilere söylemesi fakihleri rahatsız etmiş olacak ki onun bidatçi veya kafir birisi olduğunu söyleyip haps veya İdam edilmesini istemeye başladılar. Bundan dolayı görüşleri ve hakikaten bir mümin olup olmadığı fakihler tarafından tartışılmaya başlandı. i̇bn Arabi aleyhindeki bu tür söylentilere başlangıçta fazla aldırmadı. Hoşgörülü bir hükümdar olan Melik Adil, Ebul Hasan el-Bicai tarafından savunulan i̇bn Arabi'nin aleyhindeki sözlere kulak asmadı. İbni Arabi 607 yılında tahta çıkan birinci Kaykavus'u ziyaret etmek için Konya'ya gelmek üzere yola çıktı. Daha evvel şöhreti Anadolu'da yayılmış olan İbni Arabi Konya'da Selçuklu sultanı tarafından karşılandı. Sarayda iyi bir kabul gördü. Sultan kendisine 100 bin dirhem değerinde bir konak bağışladı. Allah rızası için kendisinden sadaka isteyen birine. İbni Arabi bu köşkten başka bir şeyim yok. Bunu al, senin olsun dedi. İbni Arabi Konya'da huzur içinde geçirdiği zaman zarfında Meşahi'dül Esrar ve Risale'tül Envar isimli iki eser yazdı. Kendisinden faydalanmak isteyen sufilerle bir araya gelip sohbet etmeye başladı. Bunlar arasında ünlü Mutasavvuf Evhadu Din Kirmani de vardı. Bu arada Sadreddin Konevi gibi yetenekli bir öğrenciye tasavvufi düşüncelerini anlatma imkanı buldu. Cami diyor ki, İbn Arabi Rum diyarına gelince Sadreddin Konevi'nin doğumu, ölümü, ilmi, irfanı gibi hususlarda keşfe dayanarak bilgi vermişti. Konya'da bulunan İbn Arabi o sırada dul bulunan Konevi'nin annesiyle evlenmişti. Konevi ise i̇bn Arabi'nin gözetiminde yetişmişti. Konevi'nin eserlerini iyi bir şekilde öğrenmeden i̇bn Arabi'nin fikir sistemini ve vahdedi vücut anlayışını akla ve şeriate uygun şekilde anlamak mümkün olmaz. i̇bn Arabi kendisine gösterilen bu tür ilginin rahatsız edici bazı hususlara sebep olacağını tahmin ediyor, Seyahati seven tabiatı da buna eklenince, Kayseri, Malatya, Sivas, Erzurum ve Harran gibi Anadolu şehirlerini dolaşıyor. 608 senesinde Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta kısa sürede i̇bn Arabi'nin çevresinde pek çok insan toplanıyor ve bunlar kendisine derin bir saygı gösteriyor. i̇bn Arabi Haçlıların Kudüs'ü işgal etmesinden evvel burasını da ziyaret etmişti. Çünkü Hristiyanların eline geçen Kudüs'ün ziyaretini, ...bu tarihten itibaren uygun görmemişti. i̇bn Arabi Antalya'yı kuşatan... ...Keykavus'un başarısı için Sivas'ta dua ediyor... ...ve ona gönderdiği bir mektupta... ...zafer kazanacağını müjdeliyordu. i̇bn Arabi'ye inanan ve sıcak bir ilgi gösteren... ...sadece Keykavus değildir. Onu sevenler arasında... ...Halep Hakimi Melik Zahiri Gazi de vardı. Bu zat şeyhe saray civarında özel bir konak tahsis etmiş... Zaman zaman onu burada ziyaret etme ihmal etmemiş ricalarını yerine getirmişti. İbn Arabi'nin devlet adamları nezdindeki itibarı ve nüfuzu fakihleri kıskandıracak bir mertebedeydi. Onun içinde onun aleyhinde bulunuyorlardı. İbn Arabi ise şekilci ve merasimci olmakla suçladığı fıkıhçıları cahil ve katı hatta çoğu zaman iki yüzlü olmakla suçluyordu. i̇bn Arabi birçok yer gezdikten sonra yaşının da ilerlemesinin tesiriyle havasından hoşlandığı Şam'a yerleşiyor. Gençliğinden itibaren yaşadığı disiplinli hayat, çektiği çileler ve yaptığı yolculuklar onun sıhhatinin iyi ve dayanma gücünün mükemmel olduğunu gösterse de zamanla bünyesi zayıflamıştı. Şam'da ikamet etmeye başladığı sıralarda Buranın hakimi kendisini mürşit bilen ve ona mürid olan Melik Muazzam'dı. 1229 senesinin Ramazanında Fusûsul Hikem isimli meşhur eserini yazıyor, 1232'den sonra ise divanını vücuda getiriyor. Son senelerini ise yazımına daha evvel başladığı fütuhatı tamamlamak, yeniden düzenlemek ve düzeltmeler yaparak geçiriyor. i̇bn Arabi, Şam'a yerleştikten sonra da gezilerine devam etmiş ancak yaşının ilerlemesi sebebiyle Şam'a yakın şehirlere kısa süreli seyahatleri tercih etmişti. i̇bn Arabi, hayatının son yıllarını rahat ve huzur içinde geçirdi. Bir yandan okuyor ve eserler yazıyor, diğer yandan sohbetine katılanlara eserlerini okuyor ve tasavvufi açıklamalar yapıyordu. Bedir el-Habeşi, İsmail bin Südeğin ve Sadreddin Konevi onu hiç yalnız bırakmıyorlardı. Malik Eşref kendisine müstesna bir ilgi gösteriyor, derslerine ve sohbetine devam ediyor, eserlerini rivayet için icazet alıyordu. Şafi Kadısı Şemseddin Ahmet el-Huli bir hizmetçi gibi onun ihtiyacını karşılıyordu. Hanefi Kadısı ise i̇bn Arabi'nin bir bakışından çıkardığı manayla kadılık görevini terk edecek kadar ona bağlıydı. Kudüs, Hristiyanlardan geri alındığı zaman Selahaddin Eyyubi'nin huzurunda Mescid-i Aksa'da ilk hutbeyi okumuş olan Kadı İbn-i Zeki i̇bn Arabi'ye yakın bir ilgi gösteriyor, her çeşit ihtiyacını karşılıyordu. i̇bn Arabi 10 Kasım 1240'ta bir cuma gecesi 77 yaşında bu zatın evinde ruhunu teslim etti. İbni Zeki, şeyhin müritleri İbni Abdülmelik ve İbni Nahhasla birlikte ona karşı son görevlerini ifa ettiler. Gasıl ve kefenleme işleri bittikten sonra kalabalık bir cemaatin katıldığı cenahati namazından sonra Zeki oğullarının Kasiyum dağının eteğinde Salhiye köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. İbni Arabi'nin hayatından onun birkaç defa evlendiği anlaşılmaktadır. Fakat o karısı ve çocukları hakkında eserlerinde çok az bilgi vermiştir. Endülüs'teki Meryem bint Muhammed ismindeki hanımı saliha bir kadındı. Daha sonra haremen emiri Yunus bin Yusuf'un kızı Fatma ile de evlenen İbni Arabi'nin bu evlilikten çocuğu olduğu bilinmektedir. Oğullarından Sadettin Muhammed 1221'de Malatya'da doğmuş. 1288'de Şam'da vefat ettiği zaman Şam'ın kuzeyindeki Salihiye köyünde babasının yanı başına gömülmüştü. 1269'da vefat eden diğer oğlu İmamuddin Ebu Abdullah Muhammed Salihiye medresesinde ruhunu teslim etmiş ve babasının yanında toprağa verilmişti. İbn Arabi Futuhatta iki yerde Zeynep ismindeki bir kızından bahsetmiştir. küçüklüğünde ilhamı masar olan bu harika kız babasının dikkatini çekmişti. İbn Arabi için Salihiye köyünde yapılan türbe çok sayıda seveni tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İbn Arabi ve türbesiyle ilgili birçok menkıbeler vücut buldu. Fakat zamanla sahipsiz ve bakımsız kalan bu türbe Hara olmaya yüz tutmuşken Mısır seferinden dönen Yavuz Selim 21 Ramazan 923'te yani miladi 1517'de Şama gelmiş İbn Arabi'nin türbesinin civarına bir cami yapılması emrini vermişti. Bunun üzerine İbn Arabi'nin kabri üzerine bir türbe ve caminin kuzey tarafına bir tekke inşa edilmiş ve buraya büyük vakıflar yapılmıştı. Osmanlı uleması içinde İbn Arabi muhalifleri bulunmakla beraber İbn Kemal'in bu konudaki fetvasından sonra muhalefet yumuşamış. Genellikle ünü bütün İslam alemini tutan ve Şeyhi Ekber diye anılan İbn Arabi Osmanlı muhitinde büyük ilgi ve saygı görmüştü. muhyiddin Arabi Hazretleri kendinden nasihat isteyen bir kimseye buyurdu ki, Ey nefsinin kurtuluşunu isteyen kimse! Her şeyden önce sana lazım olan, sana kendi ayıp ve kusurlarını gösterecek, seni nefsine itaatten kurtaracak bir üstad, hoca lazımdır. Şayet böyle bir zatı aramak için uzak memleketlere gideceksen, sana bazı nasihatlerde bulunayım. O zatı bulduğun zaman huzurunda Kur'an ve sünnete bağlı olduğu sürece yıkayıcının elindeki meyyit, ölü gibi o. Çünkü meyyit yıkayıcının iradesine göre hareket eder. Yıkayıcı onu istediği tarafa çevirir. Halini ondan gizleme ve onun yerine oturma. Sana söylediği şeyi yap. Sana söylediği şeyi iyice anla ve iyi öğrenmeden o işin peşinde koşma. Ona bir rüyanı veya başka bir halini arz ettiğin zaman ona cevabını sorma. Ona düşman olandan Allah için uzak dur. O düşmanla beraber olma. Arkadaşlık etme. Edebi asla terk etme. O zatın denemesinden çok sakın ve kork. Çünkü bazen onlar talebelerini denerler. O zat... Bulunduğu yerden çıkıp gitmek istediği zaman, gittiği yeri sorma. Ona işleri hususunda sana görüşünü sormadan görüş beyan etme. Şayet seninle istişare ederse, ona uygun şekilde sana göre de muvafık olduğunu söyle. Haddi zatında, O'nun seninle meşveret etmesi, senin görüşüne muhtaç olduğundan değil, sana olan sevgisindendir. Böyle bir zatı aradığın müddet içerisinde şunlara dikkat et. İlk yapacağın şey, tövbe etmek, üzdüğün kimseleri razı etmek, üzerinde hakkı bulunanlara haklarını geri vermek, Günah ve isyan içerisinde geçen ömrün için ağlamak, ilimle meşgul olmaktır. Abdestsiz olma, abdestini şartlarına uygun al. Cemaatle beş vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et. Her hareket ve işine besmeleyle ile başladığın gibi abdest almaya da besmeleyle ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak, muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla mezhet. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için mezhet. Ayağını da Rabbinin nimetlerini müşahede etmek için yıka. Sonra Allahü u Teala'ya hamdü senada bulun. Resulullah'a salatu selamu. Sonra namaz kılarken Allahu Teala'nın huzurunda durur gibi ol. Yüzünle Kabe'yi i Muazzama'ya döndüğün gibi kalbinle de Allahu Teala'ya dön. Kul olduğunu ve Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca, secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahu Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zaman da iki rekat namaz kıl. Acıkmadıkça yeme. Yemeği doymadan bırak. Yemeği ihtiyacın kadar ye. Yemek yerken lokmayı ne büyük ne de küçük al. Yemekten sonra Allahu Teala'ya hamdü senada bulun. Bütün Müslümanlara, dinlerinde devamlı birlik ve bir gibi olmalarını, hiçbir surette dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. Allah'ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse, onları kimse mağlup edemez. Dinin hükümlerini nefsinde ihlasla tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve şeytan o insana galebe edemez. Allah Esma-i ile bilinir. Cenab-ı Hakk'ın asarından kudret ve azametini düşün, zat ve mahiyetini düşünme. Esma-i Hüsna'nın çokluğu bir merkezde düşünülürse tevhid olur. Tevhid kuvvettir. Bir yerde bir günah işlemişsen oradan ayrılmadan bir de iyilik, ibadet işle. Bir elbise üzerindeyken işlemişsen o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de ibadet yap. Geçmiş günahlarından birini hatırlayınca hemen tevbe istiğfar et. Ve Allah'ı zikret. Çünkü resul Ekrem... Her işlediğin suçun peşinden bir de iyilik yap ki onu mahvetsin. Zira hasenat seyyahatı yok eder buyurmuşlardır. Namaz da bir zikirdir, miraca gitmektir. İbadet bundan dolayı farzdır. Farz demek mecburi demek değildir. Hakka yanaşmak için muhakkak şarttır. Hakka yanaşmanın edebidir, usulüdür, Bunsuz olmaz demektir. Allah'ın affı ve rahmeti çok vasidir. Allah'a doğru bir karış gidene Allah'ın rahmeti bir arşın gelir. Daima hayra ve hayırlı işlere niyetli ol. o hayrı işlemeye muvaffak olamazsan dahi mükafatını görürsün. Yine hatırına gelen fenalıkları da terk etmeye azmet. Kader galebe eder de o şerri işlersen zararını görmezsin. Hatıra gelen şerleri terk etmeye azimli olan her fena hatıradan dolayı sevap kazanır. Sakın La ilahe illallah'ın ehline düşman olma. Onun Allah dostlarıyla dostluğu vardır. Kelime-i Tevhid'in ehli olanların bilfarz farz yer dolusu günahları olsa, yalnız şirk bulunmasa Allah onları kadar mağfiretle karşılar. Allah'a düşman olan müşriktir, ondan uzaklaşmalı. Bilmeyerek veya tevil ile müsait ağzından bozuk şeyler çıkmışsa bununla Allah'ın kullarına düşman olmaz. Farzların edasına itina eden, Allah'a en sevgili ibadetlerle kulluk etmiş ve yaklaşmıştır. Farzları kendisine vazifeyi asliye kabul eden ve nefsinde tatbik eden Hakk'ın gözü ve kulağı olur. Seninle işitir, seninle görür. Hakk'ın eli senin elindir. İşlerine riayet ettiğin gibi sözlerine de riayet et. Sözlerin de amellerin cümlesindendir. Ağızdan çıkan her sözün mutlaka yanında gözcüler vardır. Kardeşini, hastaları ziyaret et. Onlarda ne ibret alınacak şeyler var. Acizini, Allah'a karşı fakrini düşün. Allah'ın lütfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve o sıhhatle yapmış olduğun ibadetlerini, Allah'ın ihsanı bil ve şükret. Sakın kimseye zulmetme. Zulüm, insanı kıyamette karanlıklar içinde bırakır. Zulüm, hak sahiplerine haklarını vermemektir. Sıkışmış birini görür de, onun sıkıntısını giderecek kudret de sende varsa, Bil ki senin malında onun hakkı vardır. Onun haline muttali oluşun, hakkını vermek içindir. Vermezsen mesulsün. Eğer mali kudretin yoksa, tatlı dille ona yardım vazifendir. Senin için ona maddeten yardıma hiç imkan yoksa, o zaman ona dua edersin. Bunları ihmal eder yapmazsan zalimsin. Sahili kovma, komşulara hediye vermek, açları doyurmak, susuzları kandırmak, çıplakları giydirmek, şaşırmışları yola koymak, suçlu ve kabahatlileri affetmek dindir, dindarlıktır. Sen de Allah'ın fakirisin. Allah'ın alemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bununla beraber duaları kabul eder. Muhtaç olanların ihtiyacını verir, ...zararlı şeyleri def eder, faydalı şeyleri ulaştırır. Sen de Allah'ından dilediklerini yüz aklıyla isteyebilmek için elinden geleni yapmalısın. Bak, dikkat et, Hak Teala bunların hepsini sen istemeden veriyor. Bununla beraber istemeni emrediyor ki isteğine icabet edip tekrar vermek için. Kulların yaratılışındaki hikmet, Allah'a ibadet yani Allah'a tezellül ve ihtiyaçlarını açıklamaktır. İbadetlerin Allah'a kulluk borcu olduğunu unutma. Allah'ı bilmek için yol, kulluk yoludur. Hakk'ın emirleri ve nehileri karşısında teslimiyetle boyun ey ve dersini al. Ta bu emirler ve nehilerinde senden istenilen nedir bunu bilesin.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 saadete erersin. Allah'ın sevdiği şeylerden biri de fitneye tutulunca Allah'a dönmektir. Allah fitneye uğrayıp da tövbekar olanları sever. Fitne ve musibetler Allah imtihanıdır. Lafla davalar sabit olmaz. Fitnelerin en büyüğü kadın, mal, evlat ve mevki fitneleridir. Bunlarla imtihana çekilen kimseye yaraşan, bunların aynına takılıp kalmamalı. Bunları ihsan eden Allah'a rücu edip, ''Ya Rab, bu nimetleri Sen verdin'' deyip şükretmeli. İnsanın içinde öyle gizli şeyler var ki, insan kendini bilmez. Allah-u zaman zaman onları meydana çıkarır, insan kendini bilmez. Doktora muayene olan insan kendini, bende ne var diye doktora sorar. Nefsini bilen Rabbini bilir derler. Herkes nefsini bilmez. Allah verdiği şeylerde de şükrünü imtihan eder. Şükret. Allah şükredenleri sever ve şükredenlere fazlasıyla verir. Allah'ı zikrederek geçen nefeslerine şükret. Gafletle geçenlere de istiğfar et. İstiğfar, hakka dönmektir. Kul şanıdır. Allah'ın kullarında en büyük hakkı şirk etmemekte. Şirk iki kısımdır. Birisi açık şirk, diğeri gizli şirktir. Her şey yaratan, alan, veren, Allah'tır. Yalnız dünyada bir takım sebepler koymuş. Alemde cari hadiseleri o sebeplere bağlamış. Onların sebepler, kanunlar olduğunu unutup onlara meyletmek ve işlerini onlara bağlayıp Allah'ı unutmak gizli şirktir. Mümine en zararlı şey esbaba bağlı olmaktır. Aziz kardeşim, büyüklenme ve böyle bir sevdaya düşme. Parmakla gösterilmeye heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın. Allah'ın seni bilmesi kafi. Eğer hak içinde bir mevki sahibi olmuşsan, bu Allah'ın bir lütfudur. Sana yakışan tevazudur. Herkes gibi sen de topraktan yarattın.